Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı Bugün yine geçen haftaki konuğumuz eski yargıç şimdiki Avukat meslektaşımız ve İzmir Belediyesi Meclis Grup Başkanı'na Murat Aydın konuğumuz. Murat Bey'le aslında çok önemli bir konu var. Mersin'de sivil darbe diye yazdığı yazı ile ilgili ve onun gelişmeleri ile ilgili. Ama geçen hafta konuştuğumuz bu São Paulo'dan yola çıkan gemi ile ilgili de fikri takip açısından e, taze bir bilgi alalım. Murat Bey'cim geçen hafta demiştiniz ki işte e, geminin durdurulması için hem baro hem belediye hem de sivil toplum kuruluşları birlikte bir dava hazırlığı yapıyorlar ve bu e, idare mahkemesinden aynı zamanda geminin e, alaya, e, girişinin önlenmesi için tedbir isteği de olacak demiştiniz. Bu konuda bir gelişme var mı? Dinleyicilerimizi bu konuda bir bilgilendirelim. Sonra da e, diğer konuya geçelim derim. Ayrıca evet. siz ne dersiniz? Evet, evet, uygundur isterseniz. Önce ben de merak ediyorum dava açıldı mı? Bu konuda bilgi alalım Murat Bey'den. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi şöyle, e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve e, meslek kuruluşları birlikte bir dava hazırlığı içerisindeler. Ve bu davayla ilgili dilekçe son düzeltmeleri yapılıyor. Az önce de bilgi aldım tekrar. Ee, dilekçe tamamlanmak üzere ya yarın ya da pazartesi günü bu konudaki dilekçeyi mahkemeye sunacak davacı durumdaki Büyükşehir Belediyesi ve <gülüyor> meslek kuruluşları, sihir toplum kuruluşları. Tabii herkes ayrı ayrı davalarda açabilir, açıyorlardı. Hazırlıkları yaptıkları biliyor ama biz bu şehrin bileşenleri olarak meslek kuruluşları, kamu kurumun ikilindeki meslek kuruluşları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte hareket etmenin, birlikte bu konuda bir dava açmanın önemli olduğunu, birlikte bir tavır geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de herkesin bu konudaki katkı ve görüşlerini de alarak birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili süreç bu aşamada. Diğer durum da bu geminin Brezilya'dan e, çıkışına ilişkin e, Rio de Janeiro Federal Adalet Mahkemesi'nden bir karar gelmişti. Onun da çevirisini e, yaptı arkadaşlar. E, geminin Rio de Janeiro'dan limandan çıkmasına ilişkin kararı işlemi ihtiyati tedbir olarak bu mahkeme durdurdu. E, bu geminin çıkışını e, engellemek, engellemek için bir karar verdi. Ama tabii bu karardan önce gemiyi yola çıkardılar. Geçen yayında da söylemiştim biraz da apar topar bir şekilde yola çıkardılar. Muhtemelen bu karar sürecini öğrendiler ya da böyle bir karar bekliyorlardı. Dolayısıyla şu an Brezilya hukukuna göre Brezilya Mahkemesi tarafından geminin limandan ayrılmasını durduran bir karara rağmen yola çıkmış bir gemiden bahsediyoruz. Bu anlamda gemi yani tırnak içerisinde kaçak bir çıkış yapmış durumda ve kendi iç hukuklarının gereği olarak bu mahkemenin kararı olarak limana dönmesi gerekiyor. Fakat dönmüyor. Bu anlamda Türkiye karasularına geldiğinde bunun da tartışılması gerekiyor. Çünkü kendi mahkemesi tarafından çıkışı engellenmiş ama buna rağmen geri dönmemiş bir gemiyle de karşı karşıyayız. Burada da bir hukuki tartışma yaşanacaktır. Aslında Murat Beyciğim bu, bu durum biraz şimdi sizin Ele alacağınız Mersin'deki sivil darbe olayına da benziyor. Evet, evet. Hukuktan hukuktan kaçmak için gemiyi gizli bir şekilde e, e, limandan çıkarmış e, e, geminin sahipleri veya satanları diye e, ifade edin. E, o zaman e, bu çok önemli bir şey. E, özellikle dokunulmazlıklarla ilgili tarihçeyi de vererek e, konuyu değerlendirmişsiniz. E, buna geçelim ve bu konudaki görüşlerinizi sizin e, izleyicilerimizle paylaşalım, dinleyicilerimizle paylaşalım. Evet, yani şimdi önce bir olayı hatırlamak gerek, olayı anlatayım. E, bilenler için bir hatırlatma olacak, bilmeyenler için de bir e, bilgi verilmiş olalım ve onun üzerine de konuşalım. Şimdi Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde olan Metropol Belediyesi durumunda olan Akdeniz Belediyesi, başkanı AK Parti'den bir kişi. Ancak seçimlerde AK Partili meclis üyeleri meclis çoğunluğunu alamadılar. Meclis çoğunluğu muhalefet partilerinde. 37 üyelik meclisin sadece 16 üyesi AK Partili. Bir de bir bağımsız üye var AK Parti ile birlikte genellikle hareket eden. Diğerleri Cumhuriyet Halk Partili ve Halkların Demokratik Partisi'nden üye e, meclis üyeleri var. Sanırım bir parti daha vardı, şimdi hatırlayamadım. Ee, AK Partili Belediye Başkanı... E, de var. Evet, de var. Yani pardon, MHP ile beraber AK Parti'nin toplam 16'sı üyesi var. Bir de bağımsız üye var. Şimdi buradaki şey şu, AK Partili Belediye Başkanı e, belediyenin bazı harcamalarında kullanmak üzere 50 milyon lira bir borçlanma yetkisi istiyor. Bir de elektrik idaresinden, TİH'ten sanırım bir dönem belediyeye devredilen ya da satın alınan bir taşınmazı satmak istiyor. Bu konuda yetki istiyor belediyeden. Bununla ilgili önergeyi Haziran ayında meclise sunuyorlar ve meclis bu önergeyi ilgili komisyonlara havale ediyor. Haziran ayında bunun için bir olağanüstü top, meclis toplantısı yapıyorlar. Sadece bu önergenin görüşülmesi için ve bu önerge rutin olduğu üzere komisyonlara hava ediliyor. Temmuz başında her ayın ilk günü ilçe belediyeleri toplanır. Temmuz başında olağan meclis toplantısına bu önergeye ilişkin komisyon raporu gelmiyor. Daha sonra 21 Temmuz itibariyle belediye başkanı meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Yani 21 Temmuz'da bu konuyu görüşmek üzere meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Ama tabii oradakiler de biliyorlar ki ee, meclis, e, belediye Başkanı'nın mensubu olduğu parti ve ittifakın mecliste bir çoğunluğu yok. Bu nedenle e, muhalefetin de e, kamu yararına aykırı bulduğu bu satış işlemine ve borçlanma etkisine karşı çıkacağı da bilindiği için önergenin mecliste reddedileceği konusu düşünülüyor. Yani reddedileceği konusunda bir düşünce var. Başkan bu 21 Temmuzlu tarihli olağanüstü meclis toplantısına birkaç gün kala görülen lüzumu üzerine açıklamasıyla sadece bu açıklamayı yaparak olağanüstü meclis toplantısını iptal ediyor. Bunun üzerine herkes şunu düşünüyor. Diyorlar ki herhalde bu Ağustos ayındaki normal meclis toplantısına gelecek Çünkü zaten 10 gün var normal meclis toplantısına da. Fakat bu iptal kararından sonra ilginç bir şey oluyor. 2 gün sonra bu kez 28 Temmuz itibariyle olağanüstü meclis toplantısı daveti geliyor. 28 Temmuz'dan 4 gün sonra 1 Ağustos'ta olan meclis toplantısı olduğu halde Başkanlık Meclisi 28 Temmuz itibariyle toplantıya çağırıyor. Toplantının yapılacağı gün sabah saatlerinde polis Başsavcılığın talimatıyla gözaltı kararıyla aralarında 5 meclis üyesinin de bulunduğu pek çok kişinin evlerine e, baskın düzenleyerek bazı evlerin kapılarını kırarak içeri girerek gözaltılar yapıyor. Gözaltına alınan kişilerin arasında 5 tane HDP'li meclis üyesi var. Bu beş meclis üyesi gözaltında olduğu için 28 Temmuz tarihli meclis toplantısına katılamıyorlar. Onların katılmaması durumunda mecliste karar çoğunluğu AK Parti meclis üyelerine geçecek. geçeceği için bu, bu duruma tepki gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri ve diğer HDP'li meclis üyeleri. Onlar da meclise katılmıyor. Bunun üzerine meclisin toplantı yeter sayısı sağlanamıyor. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için meclis açılıyor ve kapanıyor. Yasa gereği böyle bir durumda meclisi 3 gün içerisinde yeniden toplantıya çağırması gerekiyor başkanın. Yani ya ertesi gün, ya 2 gün sonra, ya 3 gün sonra. Yani herhangi bir, bu 3 gün içindeki herhangi bir. Başkan meclisi bir sonraki gün için toplantıya çağırıyor. 29 Temmuz'a. Dikkatinizi çekerim 29 Temmuz'dan sadece 3 gün sonra da 1 Ağustos'ta meclisin olağan toplantısı var zaten. Oraya da bırakmıyor. 28 Temmuz'da bu sefer 1 10 sayısı yeter çoğunluk olduğu için, toplantı yeter sayısı olduğu için ve AK Parti meclis üyelerinin sayısı buna yettiği için meclis toplanıyor. Başkanın istediği önergeleri kabul ediyor. Ve meclisin toplantısının bitmesinden sonra aynı gün akşam üzeri bu gözaltındaki 5 meclis üyesi serbest kalıyor. Yapılan suçlamada konuşmalarıyla işte sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yapmak. Bir de bu soruşturma yeni değil, suçüstü hali yok, çok uzun zamandır devam eden bir soruşturma ve tam da bu tarihte gözaltılar oluyor. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Ya başkanlık, belediye başkanlığı 21 Temmuz'daki bu meclis toplantısını yapacak yapmasından önce 28'inde yapılacak bu gözaltı operasyonunu haber alıyor ve bu haber üzerine olağanüstü meclis toplantısını iptal edip 28 Temmuz'a olağanüstü meclis toplantısı kararı veriyor ve bu gözaltılardan faydalanıyor. Ya da ya da sını düşünmek bile istemiyorum. E, yargı bu amaca hizmet etmek için bu işlemi yapıyor. Yani ben ikinci ihtimali eski bir yargıç olarak düşünmek bile istemiyorum. Ama hani seçenek olarak saymam gerekiyor. Yoksa hani bu kadar tesadüf Delil olur ancak yani bu kadar tesadüf olmaz. Yani olay aslında bu. Ee, bir belediye başkanı, meclis çoğunluğuna sahip olmayan bir belediye başkanı mecliste çoğunluğu elde edebilmek için bazı meclis üyelerinin gözaltına alınmasını fırsat olarak kullanıyor. Bu açık bir sivil darbedir. Seçilmiş meclis üyelerinin gözaltına alınmasının sağlayarak ya da onların gözaltına alınmasından faydalanarak hangi açıdan olursa olsun, hangi seçenek geçerli olursa olsun bu halkın seçtiği meclis üyelerinden oluşan belediye meclisine karşı yapılmış bir sivil darbedir. Ve meclisi etkisiz hale getirmek, meclis çoğunluğunu kendine göre belirlemektir. Şunu söyleyebilir insanlar, efendim meclis üyeleri gözaltına alındıysa ne yapılabilir? Şu yapılabilirdi, eğer başkan bu konuda iyi niyetliyse, demokratsa derdi ki bu meclis toplantısını olağanüstü toplantıyı 3 gün sonraya bırakıyorum. O zamana serbest kalırlardı. Ya da daha da iyisi 1 Ağustos'ta yani 28 Temmuz'dan 4 gün sonra yapılacak, 3 gün sonra yapılacak olağan meclis toplantısına bırakırdı toplantıyı. Ve olağan meclis toplantısı bütün meclis üyelerinin katılımıyla toplanırdı. Eğer başkanın istediği şey kendilerince de uygunsa kabul edilirdi, değilse reddedilirdi. Dolayısıyla bu e, düz durum, benim bildiğim kadarıyla ilk kez oluyor, e, çok önemli bir konu ve hani tarihçesinden de bahsettiniz, onu da söyleyeyim, yani 1789 Fransız devriminden sonra e, o devrimin terör dönemi, kargaşa dönemi içerisinde parlamentodaki me meclis üyelerinin, parlamenterlerin parlamento çalışmalarına katılmasının bu gözaltılarla, yakalamalarla Önlenmesini önlemek için yasama dokunulmazlığı kuralı getirildi ve o tarihten bu yana bütün demokrasilerde <gülüyor> yasama dokunulmazlığı yani parlamenterlerin e, meclis çalışmalarına bu tür gözaltılarla, tutuklamalarla, yakalamalarla katılmasının önlenmesi önlenmiş durumda. Tabii yerel meclisler için böyle bir kural yok. Yani yerel belediye meclisi üyelerinin gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, yakalanmasını sınırlayıcı bir hüküm yok. Bu anlamda. E, Yapılan işlem tırnak içinde kanuna uygun görünüyor ama hukuka uygun değil ve amacı belli bir faaliyet. Ve bu amaç da meclisin çoğunluğunu bu şekilde manipüle ederek istediğini, kararı çıkarabilmek. Bu, bu yöntem yerleşirse, bu yönteme yeterince karşı çıkılmazsa bu pek çok defa uygulanabilecek bir yöntem haline gelecek. Biliyorsunuz pek çok belediyede meclisler meclis çoğunluğuyla belediye yönetimi çoğunluğu ya farklı ya da belediye yönetiminin çok kırılgan bir meclis çoğunluğu var sayısal anlamda. Birkaç oyluk bir fark var. Dolayısıyla hani bir karar alınmadan önce bazı meclis üyelerinin gözaltına alınıp meclis toplantısına katılmaları engellenip sonra da bu meclisten bu kararı çıkarmanın demokratik anlamda da hukuki anlamda da meşru olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Ee, Akdeniz Belediyesi'nde yaşanan durum bu. Bu açıdan da önemli bir durum bence. Aslında <gülüyor> buyurun Aynur Hanım. Ben öncelikle Murat Bey'i yanılttım. E, o konuda özür diliyorum. E, 16 AKP e, sandalyesi var. MHP yok. MEP var bir tane. O HDP ve CHP ile işbirliği yapmış. E, dolayısıyla e, e, dinleyicilerimize yanıltmayalım. Benden evet. kaynaklandı. Evet, Ali Ağda ona... MHP vardı biliyorsunuz. Geçen hafta evet. MHP'leri. Evet, evet. 16 AK, 16 AK Parti bir bağımsız evet. belediye başkanıyla birlikte hareket ediyor. Evet. HDP, CHP ve EMEB'li meclis evet. de muhalefet olarak birlikte hareket ediyor evet. genellikle. Evet. Ama 21 şunu, üye. Evet. Ama şunu da söyleyelim tabii. Yerel meclislerde çoğu zaman bu meclislerin siyasi parti dağılımları her iş için böyle tam bir blok olarak hareket etmez. Çünkü yerel meclisler beldenin ihtiyaçlarını gidermek konusunda pek çok defa birbiriyle grupları uyuşurlar ve birlikte hareket ederler. Beldenin yararına olan şeyi. Çünkü Akdeniz Belediyesi'nde de çoğunluk muhalefette olmasına rağmen bugüne kadar onlarca, yüzlerce önerge oy birliğiyle, yani belediye başkanının getirdiği onlarca, yüzlerce önerge oy birliğiyle kabul edildi ve geçti. Yani bu anlamda hani belediye başkanını bir engellemek gibi bir reaksiyonu yok. Bu konunun, yani 50 milyon liralık borçlanmanın belediyeyi borca batık hale getireceği konusunda bir eleştiri vardı. İkincisi de kamusal faaliyetler için kullanılmak üzere alınmış bir değerli bir taşınmazın satılarak elden çıkarılmasına karşı çıkış vardı. Ee, tabii ki bu karşı çıkışları haklı mıdır değil midir tartışmasını böyle uzaktan bir meclis üyesi olarak yapacak durumda değilim ama hani buna karşı çıkıyorsa muhalefet meclis çoğunluğu Başkana düşen bunu e, ikna etmek, bunu anlatmak geçirebiliyorsa bu şekilde geçirmek meclisten. Ama beş meclis üyesinin gözaltına alınmasını fırsat bilerek meclisi toplantı olağanüstü toplantıya çağırıp, ertesi güne bırakıp bu kararı geçirmek, hani bu çok açık bir şekilde demokrasiye aykırı bir tutum. E, o zaman da bizim bunu eleştiri hakkımız da var. E, bu hani bu kadar. Acil bir durum yoktu. Üç gün sonra, iki gün sonra zaten meclisin olağan toplantısı vardı. Orada getirilir, tartışılırdı. Dediğim gibi e, özellikle de 21'inde yapılacak meclisin 28'ine ertelenmesi, yani önce iptal edilip sonra 28'ine alınması olağanüstü meclis tarihinin, bu gözaltılardan e, belediye idaresinin haberdar olduğu izlenimini bize veriyor açıkçası. Bu gözaltıların, gizli yapılan soruşturmadaki bu gözaltına alınacaklar bilgisinin, edinildiği izlenimini veriyor ki bu çok vahim. Dediğim gibi diğer seçenek çok daha vahim. Onu düşünmek bile istemiyorum. Aslında e, sadece AK Parti'nin değil ama e, siz de CHP'li bir meclis üyesisiniz üstad. E, ama e, bütün partilerin aslında bu konudaki meclis üyelerinin dokunulmazlıkları ile ilgili anlayışları tutumları çok parlak değil. Evet. Yani yakın tarihte yaşadığımız 2016 tarihinde yaşadığımız e, 6718 sayılı Hı -hı. yasakla Hı -hı. Anayasa 83'ü de, yapılan değişikliklerde CHP'nin de Hı -hı. var. Hı -hı. Oysa siz de söylediniz 1789'u e, Kara Avrupasına geçişi. Biz vatandaşlarımızda bu dokunulmazlığı ne kadar Önemli diye konuştuk Aynur Hanım'la. Çünkü hı hı. parlamenter sistemlerin bir anlamda meşruiyet arması bu. Halkın hı hı. tepsilcilerinin de işlevsellik ve güvenlik subabı bir anlamda dokunulmazlık. Tıpkı e, bu anlattığınız olay e, İngiltere'deki bu haklar ve özgürlükler beyannamelerinin gelişim sürecine benziyor. Çünkü vergilere karşı çıkan 1627 yılında Sir Thomas Darnell ve arkadaşları hı hı. O zaman mahkeme kararı veya mahke mahkemeler kralın kararına karşı çıkamayacakları için tutuklanıyorlar ve mahkeme hı hı. tartışamıyor. Daha sonra işte 1628'lerde Petition of Rights, 1640 yılında da Evolution of Rights gibi belgeler nihayet 1679'da da ünlü habeos corpus düzenleniyor. Ama Asıl dokunulmazlıklarla ilgili düzenlemenin biz 1689'da Bill of Rights Haklar Beyannamesi ile e, e, bir yazılı belge hale geldiğini İngiltere'de görüyor Sonra da dediğiniz gibi ilk kez sanıyorum Kara Avrupa'sına 1789'da geçiyor bu. Ve bu dokunulmazlıklarla ilgili konu e, anlaşılmaz bir şekilde her siyasi e, parti tarafından e, kendine göre yorumlanıyor. Oysa e, demokrasinin e, gelişmesi, yaşama geçmesi, ayaklarının üzerinde oturması e, birazcık da buna bağlı. Çünkü meclis üyeleri belki de belediye başkanının veya AK Partili belediye meclis üyeleri de AK Parti belediye başkanının tersine ee, Açıklamış olacaklar Ve oradan bir sonuç çıkacak şeyler. İşte bakın muhalefetin oylarıyla da olumlu karşılandı ve bir karar alındı. Çünkü benzerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de tersine e, sizin çoğunluğu sanıyorum muhalefet partilerinde meclisin ııı e, çoğunluğu, muhalefet parçası. Ama sonuçta bir şey var ki mecliste karşı çıkanlar veyahutta da e, doğrusu tartışıp konuşulmalı ve sonuçta meclisin hepsinin katıldığı bir toplantıda bir karar çıkmalı. Fakat sizin verdiğiniz örnek gerçekten 1789'daki tarihi olarak verdiğiniz örneğe çok benziyor ve de e, çok ciddi bir e, şüpheyi beraberinde getiriyor Sonuç olarak da herhalde e, hemen toplantının arkasından bırakılmaları da bunun kasıtlı yapıldığı konusundaki şüpheleri e, pekiştiriyor En azından böyle bir şüpheyi e, düşündürmesi bile çok hukuk açısından ve açısından çok tehlikeli bir e, görüntü diye düşündüm Ben de doğrusu e, birçok kişi bu olaydan haberdar değil ama sizin bu paylaşımınızla e, hukuk kurumlarında, belediyelerde, sivil toplum örgütlerinde, barolarda bu e, olay konuşuldu ve e, gündemde yer aldı Murat Bey. Evet teşekkür ederim. Yani burada zaten dediğiniz gibi hani bu kadar şey üst üste gelince dediğim gibi e, bu bir şüphe oluşturur ve daha doğrusu bence e, neredeyse kesin bir kanaat oluşturur. Çünkü yapılan şey eğer Belediye yönetiminin bilgisi dışında bir şeyse yani tesadüfen böyle olduysa o zaman belediye başkanı yapacağı şey basitti. E, bu demokratik bir toplantı olmayacak. O yüzden ben meclis toplantısını kapatıyorum. Zaten üç gün sonra olağan meclis toplantımız var. Bu konuyu orada konuşuruz arkadaşlar diyebilirdi. Bunu demesine hiçbir engel yoktu. Şimdi bunu yapmıyorsa e, en iyimser yorumla durumdan yararlandı diyebiliriz. Bu bile e, verilen kararın demokratik meşruiyetini tartışmalı hale getirmeye yeter zaten. E, o açıdan bu nedenle de bu nedenle de ben mesela meclisten ne karar çıktı diye sormuyorum bile e, çünkü burada asıl olan e, meclisin tümünün tartışabileceği bir konunun e, kili bir şekilde engellenmiş olması yani e, asıl önemli olan konu bu çıkan kararın ne olduğu bile değil artık. Evet doğru. Dediğiniz gibi zaten yerel belediye meclislerinde hani Büyük Millet Meclisi'nden farklı olarak pek çok konu iktidar muhalefet birlikte konuşarak ve tartışarak ve bir oy birliği sağlayarak çıkar. Hani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de öyledir. Mesela kararlarımızın %92-95 civarlarına varan oranı oy birliğiyle çıkar. Çünkü öncesinde demokratik tartışma ortamları komisyonlarda yaratılır ve bir mutabakat sağlanarak konu meclis genel kuruluna gelir. Ta anlaşamadığımız noktalar olduğunda da ya da siyasi duruş farklılıklarımızdan kaynaklanan sorunlar olduğunda da zaten o zaman herkes kendi tercihine göre oy kullanırlar. E, bu bakımdan hani bu mecliste gelseydi kabul edilmezdi adam ne yapsın işte bunu böyle yaptı demek de mümkün değil. E, dediğim gibi hani ne olursa olsun halkın seçtiği meclis üyelerini bu şekilde bertaraf edip kendi istediği kararı bu şekilde çıkartmak e, hukukken de demokratik tahmiller gereğince de. Meşru sayılamaz. Ee, bu çok açık bir şekilde bir belediye meclisinin sivil bir darbe ile işlemez ya da istendiği şekilde işler hale getirilmesidir. Bu bakımdan evet. hani bunu tartışmak gerekir. Dediğim gibi hani yerel bel belediyelerde böyle bir dokulmazlık düzenlemesi yok ama yine de bunun bu şekilde uygulanabildiği. Daha önce meclisteki e, arayasa değişiklikten atıf yaptınız. Doğru, haklısınız. Ben de o kararı eleştirenlerden biriyim. Ama işte ise orada bir tartışma yürüdü ve meclis bence de doğru olmayan bir kararla da olsa bir karar aldı ve süreç bunun üzerinde yürüdü. Oysa burada yani yine de bir siyasi zeminde bir meclis zemininde tartışılan bir karar oluşturuldu. Burada ise bir yargı sürecinin siyasi tartışmaya müdahil olması ya da siyaset tartışmanın yargı süreci eliyle, yargının araçsallaştırılarak manipüle edilmesiyle karşı karşıyayız bir yargı işlemi olan soruşturma ve gözaltı işlemi bir siyasi tartışmanın sonucunu belirler hale geldi. Bu, bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Evet ama işte belediye başkanı da zaten CHP'li üyeleri tam oradan vurmaya çalışıyor. Çünkü Hı -hı. hatırlayınız anayasa değişikliği bir kereye mahsus olmak üzere milletvekilleri hakkında dokunulmazlık kararı beklenmeksizin soruşturmaların Devamına yol açmıştı. Şimdi e, ve orada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben açıklamalarını da hatırlıyorum. Terörle mücadele için biz bu fedakarlığı yapıyoruz ve sadece bir kere diye açıklamalar yapılmıştı. Şimdi e, Akdeniz'in belediye başkanı da e, CHP'ye oy verenler de bizim kardeşlerimizdir. Bizim onlarla bir sorunumuz yok ama şu an üst düzey yönetim ve meclis şeyleri HDP'nin güdümünde diyerek CHP'yi açıkça e, suçlamış e, e, HDP ile işbirliği yapmakla HDP'lilere, AKP'lilere nasıl baktığı, e, nasıl e, HDP'liye terörist muamelesi e, görülmesini e, haklı gördüğüne ilişkinde e, altyazı okuyorum bir taraftan ama e, şunu da söylemiş belediye başkanı, güzel giden işlerin önünü tıkıyorlar demiş. Yani aslında kendisinin hizmet e, sunmak istediğini, engellendiğini söylemiş ama Gözaltına alınan e, meclis üyeleri de biliyorsunuz basın açıklaması yaptılar ve rant iddialarını, rant ilişkilerini e, dikkate sundular. E, siz zaten toplantının hemen bitiminde serbest bırakıldıklarını söylediniz. E, bir Yılmaz Güney Parkı varmış, e, onun spor bakanlığına devredilmesi yani yerel yönetime verilmiş bir ürün merkezli yönetime devri gibi ciddi bir şey e, iddia var ve e, tedaş, eski TEDAŞ binasının rantı yüksek bölgesinde e, bu bölgede bulunduğunu ve oranın kirasının ve satışının da e, bu konuyla ilgili rakamlar konusundan konusunda dikkatle ilgilenmesi ilgilenmesi gerektiğini söylüyor biz, biz diyorlar zaten bu izni daha önceden verdik ama bizim verdiğimiz bu e, belediyeye verdiğimiz borçlanma yetkisi yetmişti amaç dışı kullanıldı. Biz kütüphane yapılması için, diğer sosyal tesisler yapılması için, kaldırım yol yapımı için 25 milyonluk e, borçlanma ile ilgili tartışmalar olmuş. Daha önce izin verdik ama asfalt ve kaldırım yerine e, reklam yapıldı. Re, e, başka türlü giderlere bu paraları harcandı. Dolayısıyla biz Nisan ayından beri gelen bu teklifi onaylamıyorduk demişler. Dolayısıyla sizin e, siyasi darbe değerlendirmenizle ilişkin daha doğrusu böyle bir şüphe duydum diye e, düşüncenizi dire getirmenizin aslında haklı, e, makul olduğunu ortaya koyan bir yerel geçmiş var e, bölgede. E, süren bir gerginlik var. E, kendiliğinden olan, tesadüfen olan, birbirinden habersiz tam otoriterlerinin e, yetkilerini kullanmasıyla ilgili bir durum değil de sanki planlanmış e, bir durum varmış gibi bir e, i̇zlenim dışarıdan bakıldığında e, ortalama zeka seviyesine ve ortalama yaşam deneyimine sahip bir insan dışarıdan baktığında bu şüpheyi duyabilir. Siz de bu şüpheyi dile getirdiniz ve e, CHP'nin üst düzeyinden kişiler de bunun bir siyasi darbe olduğunu ve ilk olduğunu söyledi. Tabii ilk mi tartışılır? Çünkü belediyelere kayyum vatanı biliyorsunuz bütün o döneminde. Ve evet. e, e, hala kayyum yönetimlerinin Türkiye'de. <gülüyor> varlığını sürdürdüğü bir dönemdeyiz. Ama dediğiniz gibi uzun zamandan beri süren bir gerginliğin üzerine bu gözaltı sürecinin ortaya çıkması ve ardından alınamayan kararın muhalefet bypass edilerek alınması demokratik düzenet kabul edilebilir bir uygulama olmasa gerek. İsterseniz müzik arasından sonra anayasal düzen anayasaya aykırılık Türkiye'nin demokratik düzenine bu uygulama uygun mudur ve Türkiye Büyük Millet meclisi, Meclisi'nin ne yaptığını, merkezi yönetimlerde neler yapıldığını belki biliyoruz. Yasama ve yürütme ile ilgili genel bilgilerimiz var ama ben sizden dinleyicilerimize belediye meclisi ne iş yapar, nasıl çalışır o konuda da teknik bilgi vermenizi istihdam edeceğim. Peki o zaman bir müzik arası ve arkasından e, tekrar e, programa dönüyoruz. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı bugün e, konuğumuz e, Sayın Murat Aydın'la devam ediyor. E, Aynur Hanım siz e, Murat Bey'den soracağınız konuyu e, bir kere daha e, açıklarsanız e, sözü Murat Bey'e bırakalım. Evet, yani bu darbe girişimi ya da işte polisin ve yargının işbirliği ile mecliste yapılan hukuka aykırı müdahale şüphesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin bir anayasası var. Anayasasında başlangıcı var. Başlangıç ülkelerine baktığımızda hürriyetçi der yani özgürlükçü demokratik düzene sahip olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin iddia eder ve başkanlık sistemine girdik ama kuvvetler ayrılığından söz eder. Anayasa Mahkemesi bir kararında diyor ki özgürlükçü demokratik düzen her türlü zorlama ve keyfilik yolunun kapalı olduğu halkın çoğunluğunun iradesine göre kendi kaderini tayin etmesine ve eşitlik esasına dayanan bir hukuk düzenidir. Ve aynı mahkeme diyor ki ee, çağdaş demokratik toplumlar içgüdüleriyle hareket eden bireyler yerine eğitilmiş yasalara saygılı özgür bireylerden oluşur. Eğitim ve ceza tehdidiyle bastırılması gereken kimi içgüdülerin indirim nedeni sayılması çağdaş demokratik toplumla bağdaşmaz ve e, anayasal düzeni ihlal suçunda, e, suçu konusunda doktorası olan e, sevgili Kaan Karciloğlu hocamız da der ki anayasal düzen iktidarın sınırlandığı, temel hak ve hürriyetlerin insan haklarının güvence altına alındığı ve iktidarın devlet gücünü anayasada gösterilen sınırlarda kullanabildiği bir düzendir. Şimdi biliyorsunuz e, eski TCK zamanında Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs diye şimdi kısaca özetleyebileceğimiz suç tipi bakımından bir anayasaya aykırılık vardı. Bir de anayasal düzene karşı çıkma vardı. Bu ayrımları Bahri Belem bizden çok daha iyi özetleyebilir. Şimdi anayasaya aykırı olma anayasanın öngördüğü kurallara uygun işlem yapmama diye özetlenebilir. E, ama anayasaya aykırılık e, cebri zorlamayı gerektiriyor ve kanunlara, kanunun e, belirlediği miktarlara bilerek uymamayı ama zorla uymamayı ve düzenin yok edilmesi, yıkılması ya da işleme hale getirilmesine yönelik bir teşebbüsü. Artık anayasaya aykırılık tabii ki bu suçun kapsamında değil, anayasanın cebren yıkılması söz konusu ama bir de ortada anayasaya aykırı uygulamalar var. Şimdi cebri olmayan, içinde cebir olmayan ki bu olayda cebir var mı, cebir nedir, cebir manevi cebir midir hep tartışılması gereken şeyler ama biz manevi cebir reddedelim. Yani tehditle değil, bil bil, şiddetle cebirle işlenen suçlardan ayırıyorum bu söyleyeceğim şeyi. Anayasanın kuvvetler ayrılığı sistemi var, yasama, yürütme, yargı kolonları var ve bir denetim var. Ee, kanunlar anayasaya uygun olmak zorunda. Ee, yürütme yasaları uygun davranmak zorunda. Yargı sizde bir yargıçsınız, yeni emekli oldunuz. Kanunlara uyarak e, uyuşmazlıkları çözmek zorunda. Şimdi böyle bir anayasal düzen var iken eğer yetkili kamu otoriteleri kanuna yönetmeliklere, çözüklere aykırı davranıyorsa ya da anayasaya aykırı kanun, anayasaya e, aykırı çözük kanuna aykırı, çözük kanuna aykırı, yönetmelik düzenliyorsa şimdi bu sorun nasıl çözülecek? Eğer e, yardıyla çözülebiliyorsa sistemde sorun yok. Örneğin kanunlar anayasaya aykırıysa anayasa mahkemesi gündeme geliyor. E, Yönetmelikler aykırıysa danıştay e, gündeme geliyor. Ama burada bir başka durum var. Sizden bu farkı ortaya koymanızı istirham edeceğim. Bir meclis üyesi olarak yerel yönetimlerdeki meclisin yetkisi nedir? Nasıl işlerse demokratik olur, nasıl işlerse anayasaya uygun olur. Yok anayasaya aykırı davranılıyorsa bu işlem için biz denetimi nasıl sağlarız? Çünkü demokratik düzen böyle bir uygulamayı kabul etmese gerek. Şöyle tabii ilk başladığımız <gülüyor> kısımdan alayım ben de <gülüyor> bir e, devletin anayasasında yazılı sisteminin demokratik oluşu hukuki oluşu bir bir bir şeydir. Ama bunun uygulanıp uygulanmadığı başka bir şeydir. Şimdi anayasamız da bu düzenlemeler açıkça korumuş yani her yetkiler, görevler konulmuş. Tabii ki eleştirdiğimiz yönleri olsa da belli bir çizgi içerisinde özgürlükçü, demokratik bir hukuk devleti tarifi yapılmış. Ama güce elinde tutanlar, siyasi iktidar başta olmak üzere ya da yerel yönetimlerdeki iktidarlar buna aykırı davranıyorsa o zaman buna karşı ne önlem almak gerekir? Tabii burada önlem olarak ortaya çıkan birkaç şey var. Yani denge denetim mekanizması dediğimiz şeyi birkaç unsuru var ve bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum bu unsurların zayıflaması hatta yok olmasından kaynaklanıyor. Bunlardan en önemlisi ve etkili olanı yargı. Tarafsız ve bağımsız bir yargı sistemine sahip olmak. Bugün Türkiye'de hakimlerin atanmalarından, göreve gelmelerinden, yer değiştirmelerinden sorumlu olan Hakimler Savcılar Kurulu'nun gerek yapısı, gerek seçiliş biçimi, gerekse çalışma usulleri ve gerekse de fiilen ortaya koyduğu kararlar bu konuda yargının bir teminat altında olduğunu bize göstermiyor. Tarafsızlığı ve bağımsızlığı güçlü, e, gerektiğinde siyasi iktidarın istemediği kararları da verebilecek bir yargıya sahip olduğumuzu düşündürmüyor. Bu anlamda e, anayasayı ihlal etmekse bir sakınca görmeyen bir yönetim anlayışını durduracak bir yargı mekanizmasına açıkça sahip değiliz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara karşı direnme tırnak içinde kararı verip, Anayasa Mahkemesi kararının yanlış olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının yanlış olduğunu söyleyerek kendi bildiği kararı veren ilk derece mahkemeleriyle karşı karşıyayız bugün. İkinci hatta özür dilerim. Hmm. Hatta özür dilerim. Yani yürütmenin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanı da e, mesela bir Anayasa Mahkemesi kararını buna uymayın dedi. Evet yani hani heyandan şey... verdiği karar ki yani Anayasa 90 sona göre Mutlak bağlayıcı e, dedi ki bu karar bizi bağlamaz dedi. Ya, evet gerekçeleri olabilir neden bağlamaz dediği konusunda çok gerekçeleri olabilir ama bu o kadar tartışmasız bir şekilde bağladığı açık olan bir karar ki e, söylediğiniz gibi bu, bu e, hukuk dışı olan veya yasa dışı olan uygulamaları düzeltecek e, bir yargı sisteminin ve hatta e, demokratik sistemin yürütmesiyle, meclisiyle olmadığını e, gösteriyor söylediğiniz gibi. E doğru zaten hani, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını işte e, yerine getirmemesinden dolayı Osman Kavala davasında Türkiye kararı yerine getirmeyen ülke durumunda da şu an. Yani hukuken bu anlamda da mahkum olmuş bir ülke durumundayız. İkin, e, hani şunu söyleyeyim tabii. Ve Sayın başkanı bu kararlara saygı duymayabilir, beğenmeye de bilir. Ama anayasa gereği uymak zorundadır. Hepimiz uymak zorundayız. Biz de pek çok mahkeme kararını beğenmiyoruz, eleştiriyoruz, tartışıyoruz. Bu başka bir şey. Ama bu bu kararın gereğini yerine getirmemenizi meşru kılmaz. İkinci denetim mekanizması basın, hür basın. Basın özgürlüğü. Yani siyasi otoritelerin, yönetimin... Yapmış olduğu hukuka aykırılıkları, anayasaya aykırılıkları toplum önünde önüne getirip e, bunu tartışan bir basın. E buna da sahip değiliz. Buna çok uzun zamandır sahip değiliz zaten. E, buna, bu da ortada yok. Üçüncüsü ve en er önemlisi bence toplumun bu konudaki duyarlılığı ve demokratik baskısı. Yani hukuk dışına çıkmış ya da hukuk dışına çıkan uygulamalar yapmış bir yönetime dediğim gibi bu yerel yönetimde olabilir, merkezi yönetimde olabilir, herhangi bir kamu kurum kuruluşunda olabilir, bir STK olabilir. O yönetimin içerisinde bulunan insanların buna karşı göstereceği demokratik reaksiyon ve buna da sahip değiliz. Şimdi bu durumda hürriyetçi demokrasinin dışına çıkan bir siyasi iktidarı ne durduracak? Ne engelleyecek bunu? Hani Bizim önümüzde duran en temel sorun bu. O yüzden yasanın yazılıp olmasının olmamasından daha öte. Bakın ilk bölümde konuştuğumuz Akdeniz Belediyesi'ndeki olay tek başına bu ülkede hani yeri yerinden oynatacak bir örnektir var. Ama pek çok kişi için gündem bile değildi. Haber bile değildi pek çok yer için. Bir meclisi Üyelerinin gözaltına alınmasından faydalanarak ya da üyelerinin gözaltına alınmasını sağlayarak meclis çoğunluğunu değiştirip istediği kararı çıkartabilmek kadar demokratik sistemin dışına çıkmış bir yönetime karşı ne yapılabilir? Yargı bir şey yapmadı henüz. Davalar açıldı ama henüz bir şey yok. Basında bu konu konuşulmadı ve kınanmadı ve tartışılmadı. E, kamuoyunun bu konudaki bir demokratik tepkisi yok ya da çok sınırlı. E, bu durumda... Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir seçimden sonra söylediği gibi atı alan Üsküdar'ı geçti ve belediye başkanı istediği yetkileri meclisten aldı. E şimdi bu bir yol olur işte bundan sonra bu tekrarlayacak bir durumdur. O yüzden e, toplumun anayasal sisteminin düzgünlüğünü, doğruluğunu birazcık da bu açıdan bakmak gerekir. Meclis çalışmalarından bahsettiniz. Şimdi belediyeler çok kabaca anlatırsam şöyle bir mekanizmayla yürür. E, büyükşehir ilçe belediye meclislerine partiler aday gösterir ya da kişiler bağımsız aday olur ve sonunda yapılan seçimler sonucunda tıpkı Büyük Millet Meclisi'ndeki don't sisteminde olduğu gibi oylar bir oranla hesaplanarak hangi listenin kaç sandalyeye sahip olduğuna ilişkin bir sayı belirlenir ve bu kişiler ilçe belediye meclisi üyesi seçilmiş olurlar. Her ilçe belediyesinin nüfusuna göre Büyükşehir'de bir temsiliyet sayısı vardır. Bu temsiliyet sayısına göre mesela karşı büyük şehirdeki temsiliyeti 7 sandalyedir. Bu 7 sandalye yine partilerin aldığı oy oranlarına göre yine don sistemindeki gibi aynı milletvekili seçimi gibi sıralanır ve bu kişiler e, Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olurlar. Aynı zamanda belediye başkanları kendi belediye meclislerinin ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyesi sayılırlar. Ve bu şekilde ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclisleri oluşmuş olurlar. Belediye meclislerinde yasa, yasa, belediye kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, belediye meclisinin görev yetkilerini tanımlamıştır. Belediyeler katı başkanlık sistemiyle yönetilir. Başkancı bir sistemle hatta yönetilir. Başkanın görev yetkileri çok geniştir. Belediye meclisinin ve belediye encüminin görevleri yasada tanımlanmıştır. Bu tanımın dışındaki belediyeyi temsil ve yönetmeye dair bütün yetkiler başkana kalmıştır. Belediye meclisleri bir yasama organı değil her şeyden önce. Temelde yürütmeyi denetleyen ve bazı alanlarda da yetkilerini kullanan bir meclis durumundalar. Belediye meclislerinin en önemli görevi, en temel görevi bütçe hazırlamak, bütçeyi onaylamak ve yıl sonunda bir yıl boyunca bütçede yapılan harcamalar sonrasında bu harcamaları denetim komisyonuyla denetlemek ve belediye başkanının bir yıllık faaliyetlerini anlattığı faaliyet raporunu tartışıp uygun görmek en önemli denetim mekanizması belediye meclisinin bu. Onun dışında yetki ve görev alanına giren konularda belediye başkanı ya da meclis üyeleri tarafından verilen önergeler meclis genel kurulunda önce gündeme alınır ve sonra ilgili komisyonlarına havale edilir ve bütün tartışma ve aslında çalışma komisyonlarda yürür. Komisyonlar büyük ölçüde kararı oluşturur ve oluşturulan komisyon raporları meclis genel kurulunun onayına sunur, sunulur. Meclis genel kurulu komisyon kararını uygun gördüğü takdirde o komisyon raporunda belirtilen karar meclis kararı haline gelir ve uygulanır. Genellikle yerel belediyelerde, belediye meclislerinde bu komisyon faaliyetlerinde iktidar muhalefet bir uzlaşı ararlar ve bu uzlaşı doğrultusunda e, beldeyle ilgili kararları almaya çalışırlar. Komisyonlardaki temsiliyet oranı da e, genel kuruldaki temsiliyet oranının yansımasıdır. Yani oradaki sayıya göre bir oranla, bir hesaplama sistemiyle hangi partinin komisyonlara kaç üye vereceği belirlenmiş olur. Bir de tabi belediyelerin encümenleri var. Belediyenin bir nevi yönetim kurulu gibi ama tam olarak da değil bir karma kuruldur encümenler belediye başkanının ya da görevlendirdiği başkan yardımcısının başkanlığında toplanır üyelerinin yarısı belediye bürokratlarından ilgili müdürlerden diğer yarısı da belediye meclis üyelerinden oluşan e, siyasi ve bürokratik bir karma kurul o da bir komisyondur aslında bir karma komisyondur bu komisyonun da yasada tariflenmiş görev ve yetkileri var. İşte en çok bilinen görevi etkileri işte idari para cezası kesmek imara aykırılıklarla ilgili ya da işte zabıtanın tespit ettiği kaba nitelindeki fiillere karşı idari para cezası belirlemek imar parselasyon işlerini yapmak gibi böyle temel bazı görevleri var. Bu görevler de yasada tanımlanmış durumdadır. Tabi belediye katı başkancı bir sistemle yürütüldüğü için yönetildiği için belediye başkanıyla belediye meclis çoğunluğunun farklı siyasi partilerin Elinde olması zaman zaman siyasi ve hukuki tartışmalara neden oluyor. Türkiye özellikle son iki yerel seçimde belediye başkanıyla meclisinin farklı partilerin tarafından çoğunluğuna sahip olduğu e, durumlarla karşı karşıya geldi ve bunun hukuki ve siyasi sancılarını çekiyoruz. Akdeniz olayı da bunun bir örneğiydi zaten. Yani meclisin çalışma biçimiyle ilgili olarak, e, belediye meclisinin çalışma biçimiyle ilgili olarak aşağı yukarı bunları söyleyebilirim. E, bu şekilde yürüyen bir sistemle karşı karşıyayız. Dediğim gibi belediyelerde etkili makam ya da belirleyici makam başkanlıktır. E, ve başkan hem belediye meclisinin başkanı olarak hem de e, belediye idaresinin başkanı olarak siyasi ve bürokratik görevlerini yerine getirir. Tabi Türkiye'nin bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç duyduğu çok açık. Bugünkü belediye mevzuatının, belediyelerin içinde bulunduğu sorunları ve so e olayları çözebilecek yasal altyapıya sahip olmadığı çok açık. Ama Türkiye bilinen işte bu özellik tartışmaları, siyasi iktidarın bu her şeyi merkezden belirleme konusundaki e otoriter ve totaliter anlayış nedeniyle <gülüyor> bir türlü bu reformu gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremediği gibi de bu reformu sağlıklı bir zeminde de tartışamıyor maalesef. Ve tabi Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler için evet. belirlediği standartlara da böylece ulaşamamış oluyoruz. Hatta e, işte e, aynı Hanım'ın da söylediği gibi kayınlar atanarak e, halkın iradesinin, millet iradesinin belirlediği yöneticilerin de e, e, yerel yönetimlerde görev yapması engellenmiş oluyor. Evet, pek çok, pek çok adli soruşturmalarla başkanlar hakkında, belediye başkanları, meclis üyeleri hakkında çok farklı bir soruşturmalar açılıp yerli yersiz, haklı haksız, hani içeriğini tartışmaksızın söyleyeyim. Bunlar da e, anayasadaki getirilen hüküm ve belediye kanunu getirilen hükümle açığa alarak belediye başkanını ve bütün yargılama sürecinin sonuna kadar bekleyerek, açıkta bekleterek fiilen seçildiği başkanlık görevini yerine getirmesini önleyen bir İdare anlayışıyla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanlığı pek çok belediye başkanını bu şekilde açığa aldı. Kimisinin yerine kayyum atadı, kimisi için belediye meclisleri başkan vekilleri seçti. Oysa e, görevden alma yani açığa alma bir tedbirdir. Ve bu tedbirin amacına uygun olarak kullanılması gerekir. Fakat bugün Türkiye'de özellikle muhalefet belediyeleri için bu tedbir maalesef e, belediye başkanının seçilme hakkını ihlal edecek şekildedir. Fakat AK Partili belediyeler söz konusu olduğunda bunun yapılmadığını görüyoruz. Mesela Uludere ve Hilal Belediye Başkanları, AK Partili belediye başkanları hapis cezaları aldıkları halde hiç açığa alınmadılar ve halen de görevlerini sürdürebiliyorlar. Oysa HDP'li ya da CHP'li belediyeler söz konusu olduğunda derhal açığa almalar ve uzun süre açıkta tutarak neredeyse döneminde hiç belediye başkanlığı yapılmadan geçirerek Terör soruşturmaları nedeniyle açığa alındığında da yerine doğrudan kayyum atayarak o belediye meclisinin de çalışmasını önleyerek yürüdüğünü görüyoruz. Yani mesela bir belediye başkanını terör nedeniyle açığa aldığınızda belediye meclisini toplamasına, kayyumun belediye meclisinin toplamasına engel bir durum yok. Yasa gereği toplayabilir. Fakat kayyumlar Türkiye'de belediye meclislerini de toplamayarak açığa alınan belediye başkanından sonra bütün belediye meclisini de fiilen açığa alarak bu sistemi tamamen e, çökertiyorlar. Hatta az önce tariflediğim encümenin meclis üyesi üyeleri de encümene katılamıyor ve belediye meclisinin ve belediye encümeninin yetkilerini kayyum ve e, o kayyumun belirlediği 3 bürokratdan oluşan bir belediye encümeni tarafından yerine getirildiğini görüyoruz. E, kayyum meclisi de toplamayarak yani İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanlığı açığa alıyor. Kayyum da meclisi toplamayarak bütün meclisi açığa alıyor. Ve böylece yerel yönetim diye bir şey ortada kalmıyor. Evet süremiz sanıyorum bitti veya böyle bir evet. e, yarım dakikalık bir süre kaldı. E, bu bilgilendirmeler için e, Üstad teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, Aynur Hanım ve Murat Bey'den son Programa ilişkin sözlerini de dinleyelim ve izleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Ben teşekkür ederim öncelikle. Diğeri de şu, bu konuştuğumuz konular birer hukuki tartışma konusu olsa da aslında ülkenin siyasi yapısına ilişkin ve yönetim anlayışına ilişkin. Dolayısıyla bu otoriter ve totaliter yönetim anlayışı değişmedikçe bu tartışmaların, bu somut yansımaların pek çok daha örneğini göreceğiz. O yüzden bu anlayış ya yapılacak seçimlerle e, siyasi iktidarın değişmesiyle değişecektir ya da siyasi iktidar kendi anlayışını değiştirip demokratik anlayışa dönecektir. Siyasi iktidarın kendi anlayışını değiştirerek hukukun üstünlüğüne inanan demokrasiden yana bir anlayışa döneceğini, evrileceğini doğrusu düşünmüyorum. O yüzden elde kalan tek seçenek yapılacak seçimlerle Seçim yoluyla, demokratik meşru yollarla siyasi iktidarın değişmesi ve gelecek siyasi iktidardan demokratik hukuk devletine, anayasada tanımlanan özgürlükçü hukuk devletine e, sahip çıkması, bunu tesis etmesi ve bunun için de toplumun her kesimiyle birlikte hareket ederek birlikte bir yaşam ortamı oluşturması, yani bir kişinin düzeltmesini değil, hepimizin birlikte bu sorunu çözmesini beklemeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. E, Aynur Hanım? Ben de çok teşekkür ediyorum. E, İsmail Korkmaz kararı çıktı biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin uh -huh. ve orada aslında ihlale giden yolda cokla ayaklarına vurduğu sabit olduğu halde sadece 7 ay 15 gün ceza verilen polis memuru hakkında açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin kullanılması belirleyici olmuştu. Siz de yeni emekli olmuş ama uzun yıllar asya ceza hakimliği yapmış bir yargıcımız olarak bu uygulama hakkında neler diyecektiniz çok merak ediyorum ama inşallah en kısa zamanda sizinle bu konuyu da konuşuruz diye teşekkür ediyorum. E, Saygılar Evet, e, Selahattin arkadaşımız başta olmak üzere e, programın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür edelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim.